Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Ee, ebeveynler ve çocuklar için bir kampanyadan bahsedeceğim. Bu konuyla başlayalım. Ee, bu kampanyayı tişörtlerin üzerinde gördüm. Nasıl serbest dolaşan tavuk varsa serbest dolaşan çocuklar ve serbest ebeveynliği teşvik eden bir kampanya, bir girişim var. Ee, bu girişim bir organizasyona da dönüşmüş, Let Grow diye. Ee, bu organizasyonu New Yorklu bir gazeteci olan e, Lenore Skenazi kurmuş. Ee, bu ismi nereden tanıyoruz? 9 yaşındaki çocuğunu tek başına metroya bindirmesine izin verdiği için eleştiri oklarına maruz kalmıştı. E, bu eleştiriler, bu olay çok popüler olan Free Range Kids, serbest dolaşan çocuklar e, bloğunun gelişmesine yol açtı. E, Skenazi o zamandan beri bağımsız ve riskli oyunları savunuyor. Korku ve endişeyle beslenen ve büyütülen e, çocukları yazıp duruyor. Sabunduğu şey şu, çocukların bağımsızlık hakkı var. Buna engellemekte fiziksel ve duyusal gelişimlerine derinden zarar veriyor. E, Tabi bu endişelerimizi sosyal medya ve haber kuruluşları da körükleyip duruyorlar. Mantıksız korkuları ve göz ardı edilebilecek riskleri ve endişeleri 2de e, bir ortaya sürüp körükleyip duruyorlar. E, bu Let Grow organizasyonu şöyle güzel bir şey yapmış, bir t-shirtler yaratmış, farklı temaları var. E, bu t-shirtlerin amacı tartışma e, yaratmayı başlatmak ve farklı boyutlara dikkat çekmek. Bazı t-shirtlerde şöyle güzel sloganlar var, daha fazla oyna, daha az kork. E, bir diğeri çamur çocuklar için iyi bir şeydir. Bir başkası, işte aileler hep üzgünüm yapma, hayır diyorlar ya, üzgünüm demekten daha iyi bir şey yap. Bir diğer slogan, ağaçları istila et ve diğeri de şu an bir maceranın içinde. E, güzel tişörtler, çocukların üzerinde de fotoğraflarını izin alıp çekmişler. E, bunları görünce şöyle bir şey aklıma geldi. Yalova'ya giderken e, çok küçük bir nehir bir çay vardı. E, bir kadınla konuşuyorduk, ondan e, domates alıyordum. E, bu kadının da çok küçük bir çocuğu vardı e, ve çocuk e, böyle bir çayi çayı, çayı e, küçük bir nehri geçiyordu. Bu nehrin üzerinde kırık dökük basamaklardan ahşap bir köprü vardı. Çocuk bu köprüden sürüne sürüne karşıya geçti. İşte basamakların kimisi kırık kimisi sağlam değil ama çocuk geçmeyi başardı. Ben tabii şehir refleksiyle kilitlendim ve yüreğim ağzıma geldi. Annesi gayet rahattı ama. Çocuk bize doğru geldiğinde çocuğun gözlerine uzunca süre bakmaktan kendimi de alamadım. E, gözlerinde ne var diye merak ettim. Böyle bebek gibi bakmıyordu. Yetişkinin bakışları vardı. Biz onlara nasıl bakıyorsak onlar da bize öyle bakıyorlar diye düşündüm. Aynalıyorlar. E, ve çok daha e, endişelenmemek, sürekli korku halinde e, yaşamamak gerekiyor hakikaten. E, biraz da sessizlik ve sessizlik parklarından bahsedeyim. Şimdi başka bir konu. Ee, i̇nsan sesinden arındırılan e, parklar var. Bu parkları okuyunca çok mutlu oldum. Ee, niye mutlu oldum? Çünkü gerçekten sesler rahatsız ediyor. Ee, şimdi insanlar artık cep telefonlarında e, karşı tarafında sesini açıp konuşuyorlar. E, sosyal medyada izledikleri şeyleri kulaksız e, izleyip dinliyorlar. E, onlar bu durumdan rahatsız da olmuyorlar. Onların yerine kulaklık takan ve seslerini duymamak için e, kulak tıpasıyla dolaşan veya müzik dinlemek zorunda kalan biziz. E, keşke açık alanda dışarı ses verdiğinde e, sesi kapatan e, otomatik telefonlar veya uygulamalar e, zorunlu olsa ses kirliliği yarattıkları için Için ceza ödeseler sürekli gürültüye maruz kalınca insanda haliyle uyku bozukluğu oluyor, yüksek tansiyona neden olabiliyor, kalp kalp sağlığı, bilişsel bozukluk, kulak çınlaması gibi sorunlar baş gösterebiliyor. E, gürültü kirliliği kuşlar için de sorun. Birbirlerini duyamıyorlar, haberleşemiyorlar. Yeterince iyi duymaları engellendiği için yetersiz beslenmelerine neden oluyoruz ve yaban hayatı da a, olumsuz etkiliyoruz. İşte bir adam bu durumu değiştirmeye çalışıyor. Gürültüden kaçmak isteyenler ve sessizliğin kıymetini bilenler için çabalıyor. Gordon Hampton dünyayı dolaşmış birisi. Nadir sesleri arıyormuş. İnsan yapımı gürültüden uzaklaşmaya çalışıyor. Kendisi akustik ekolojist olarak tanımlanıyor. Dünyanın seslerinden uzak durmaya çalışırken... Washington'ın Olimpiyat Milli Parkı'nda küçük bir taş mağarada bir metrekare sessizlik adında bir alan yaratmış. Bu bir başlangıç. Şimdi ise gelecek nesiller için sessizliği korumak amacıyla dünyadaki en sessiz yerlerden bazılarını saptayıp Quiet Parks International diye geçiyor böyle bir projeye başlamış sessiz parkları bulup sertifikalandırmak istiyor sertifika laf her zaman hoşuma gitmiyor bazen alerji de yaratıyor sertifikanın içi ne kadar iyilik ne kadar rant dolu bilmiyorum ama bu sertifika Ekvador'daki bir park alanının e, petrol ve maden e, şirketlerinden e, korunmasına da katkıda bulunmuş. Gordon Hampton bu sertifikalandırma işi için ekipler kurmuş tabii. E, ekipler e, bu saptanan e, mekanlara gidiyorlar, parklara gidiyorlar. Üç gün boyunca test edip e, doğal e, gürültü desibellerini ve diğer insan yapımı sesleri kaydediyorlar. E, bu testler e, kuruluşun sertifikasyonu için e, resmi standartları belirlemelerine de yardımcı oluyor. Herhangi bir endişe verici ses, şok edici, ani bir ses, silah sesi, sirenler veya askeri uçaklar varsa o yerin ve sertifikanın diskalifiye olması anlamına geliyor bu. Diyelim ki yüksek bir ses var ama doğal o zaman o iyi bir ses olarak tanımlanıyor. Ee, i̇lk e, sessiz park Ekvator e, Zabola'da ve 2019 yılının Nisan ayında sertifikasını almış. E, burası Kofan halkına ev sahipliği yapıyor. Bu sertifika e, topraklarına göz diken petrol ve madencilik şirketlerinden topraklarını e, korumalarına da katkı sağlamış. E, Kofan halkı e, topraklarını e, korumak için e, ve gelir sağlamak için e, ekoturizmi de geliştirmeye çalışıyorlar. E, şimdi de QPI yani sessiz park e, sertifikaları var. E, hem konumlarını hem de korunmalarını destekliyor, artırıyor. Kısa bir süre önce... 13 gün süren ve her biri 4485 dolar olan ilk rehberli Zabola turu gerçekleştirilmiş. Sessiz Park da buna yardımcı olmuş. Hatta Hampton'da rehberlik yapmış gönüllü olarak ee, kazanılan para seyahat e, servisi hizmeti ve Kofan e, arasında paylaştırılmış e, Kofan halkı sessizlikten e, para kazanmış yani e, bu turlarda e, sessiz olmanın ne anlama geldiği, nasıl fark edileceği, bu sonik ortama neyin e, bu kadar farklı kıldığı, sesin nasıl davrandığı hakkında bilgilendirmeler de yapılıyor. E, çoğu insan doğru şekilde dinlemeyi unutmuş durumda. Böyle bir deneyim bir kişiyi derinden değiştirebiliyor. İnsanın sessizlikten rahatsız hissetmesinden vazgeçmesi bir haftasını alabiliyor. İnsanlar sessizlikten çok rahatsız oluyorlar çünkü. Sonra bir hafta sonra beyin daha önce duymadığı şeyleri duyabiliyor. Yeni sinir yolları geliştirmeye başlıyor ve zaman yavaşlıyor gibi algılanıyor. Ee, bu konuyla ilintilde bir müzik arası verelim. Ee, The Dandy Warholz'dan I Am Sound'u dinleyeceğiz. tekrar açık radyo dinleyicilerin e, müzik arasındaydık. Did and the Warhols'dan I'm Sound'ı dinledik. E, Biofilia programındayız. Programın ilk yarısında serbest aileler ve serbest dolaşan çocuklardan böyle bir kampanyadan bahsettim. Daha sonra sessizlik e, parkları var. E, sessiz parklar bulunuyor ve sertifikalandırılıyor. E, onlardan bahsettim. Şimdi sıra geldi Game Changers'a. Daha önce Game Changers filminden bahsetmiştim. Bir senedir bu filmi berek bekliyorum merakla. Nihayet filmin 16 Eylül'de gösterime gireceği açıklandı. Hayvansal protein efsanesini yerle bir eden bir film bu. Filmin ön gösterimi daha önce 2018'de yapılmıştı. Ve bahar ayında da 2018 baharında vizyona gireceği söylenmişti. Girmedi ama. Acaba et lobisinin hışmına mı uğradı diye endişelenmiştim. Bütün sosyal medya hesaplarını da takip almıştım filmin. E, yapımcılar filme bir sporcu daha eklediklerini o yüzden filmin gösterim tarihinin ötelendiğini söylemişlerdi çok ses getireceği kesin bir film Amerika ve Avrupa'da 16 Eylül'de gösterime giriyor Eğer oralardaysanız e, takip etmenizi öneririm İstanbul hakkında bir bilgi yok ama bu filmi dört gözle bekliyorum e, filmin fragmanını internette izleyebilirsiniz Sundance Film Festivali'nde daha önce bir e, premier yapmıştı ve bütün yıldızlar da gelmişlerdi. E, filmin yönetmenlerinden biri, akademi ödülü sahibi Luis e, Psihoyos. E, kendisini 2009 yılında kovatlı e, belgeselden tanıyoruz. Japonya'da Yunuslar'ın dramını anlatan içler arısı bir e, filmdi. Game Changers'ın diğer yönetmeni, yapımcısı yine akademi ödülü sahibi James Cameron. Kendisini Titanic ve Avatar filmlerinden tanıyoruz. Yönetmenler müthiş. Film özel ve seçilmiş kuvvetleri eğiten ödüllü James Wilkes'i takip ediyor. James Wilkes vegan bir sporcu. Daha sonradan vegan olmuş tabi. Karma dövüş sanatları ile ilgileniyor. Ultimate Fighter'ın da galibi. Geleneksel dövüş sanatları bilen James'in tekvando'da siyah ve Jiu Jitsu'da kahverengi kuşağı var. İngiliz olan James Wilkes eğitimini geliştirmek için Amerika'ya taşınmış ve orada yeni beceriler öğrenmiş. James ile Mayıs 2012'de yapılan bir söyleşi var. O söyleşi de o zamana kadar 11 galibiyeti ve 4 yenilgisi olduğundan bahsediyor. E, aynı zamanda e, kendisi İngiliz Savaş Derneği'nde öğretim görevlisi. E, çeşitli silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinde de e, nitelikli eğitmen olarak görev alıyor. E, James Smart 2011'de bir sakatlık geçiriyor ve daha az eğitim vermeye başlıyor. E, beslenme için ise daha fazla zamanı oluyor tabii. Bu sakatlık sürecinde... Beslenme ile de çok ilgileniyor. Okudukça, işte öğrendikçe et ve süt ürünlerinden uzaklaşmaya başlıyor. Hatta vücudunda çeşitli testler yapılıyor. Başlangıçta et ve süt ürünlerinden uzaklaşma sebebi sağlık ve atletik performans gibi nedenler. Ama zamanla etik ve çevre boyutuyla da ilgilenmeye başlıyor tabii ki de. Et ve sütü kesince gücünün arttığını hissediyor. Evet insan bunları daha az yediğinde ne kadar ağır bir şeyler yediğini de anlamaya başlıyor. Bunları kesince daha rahat koşmaya ve daha fazla ağırlık kaldırmaya başlamış. Enerjisi de artmış. James protein efsanesinin tam anlamıyla saçmalık olduğunu ve proteini bitki bazlı yiyeceklerden bol miktarda alabildiğini söylüyor. James için kahvaltı genelde yulaf ezmesi, keten tohumu ve yaban mersini demek diğer favori yiyecekleri var onlarda da ne var İşte siyah fasulyeli kinoa, ondan sonra kinoa salatası, nohut, kırmızı şarap sirkesi, sebze ve körlü mercimeği seviyor ve onları tüketiyor. Ee, sebze bazlı beslenmeden önce takıntılı bir biçimde yağsı sindi, ham pirinç ve brokoli yiyip duruyormuş. Ee, şimdi yedikleri daha çeşitli. Ee, i̇nsanlar bu tür beslenmenin daha pahalı olduğunu zannedebilirler ama daha ucuz bir hesap yaptığınızda. Ee, bitki bazlı beslenmek James'in kendisini daha iyi hissetmesini ve egzersizlerinde avantajlı olmasını sağlamış. James şöyle söylüyor: Bir atlet olarak e, endotelyumun e, damarlarınızın içini kaplamasını mümkün olduğunca e, sağlıklı olmasını istiyorsunuz. Endotelyum e, oksijeni kaslara taşıyan e, ve arterleri genişleten e, nitrik oksit üretiminden sorumlu. Daha fazla oksijen e, mukavemet ve dayanıklılık daha iyi performans anlamına gelir. E, bitki bazlı gıdalar doğal olarak e, antioksidanlarla yüklü. E, bu da e, sporcuların daha çabuk e, toparlanmasını ve performanslarının artmasını sağlıyor tabii ki de. Birinin iyi bir atlet olmak gibi bir hedefi varsa beslenmeye dikkat etmek zorunda ve bu da bitki temelli olmalı diyor. Game Changers, Türkçe adıyla oyunu değiştirenler, vegan belgeseli, eski vücut geliştirmecisi, bodybuildingcisi, aksiyon film yıldızı ve eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger de filmde. Arnold Schwarzenegger ile birlikte işte aralarında dünyanın en tanınmış en iyi sporcularının e, hikayeleri de var. E, Schwarzenegger'i filmin fragmanında da kullanmışlar. E, kendisi işte hayvansal proteinle yatıp kalkıyordu hatta reklamlarda oynuyordu. Ee, ancak son zamanlarda hayvansal ürünlerden e, uzaklaşmış durumda, ee, bunlardan uzaklaşmasıyla da gündeme geldi. Bu konuda epey bir deneyim ve bilgisi de var. Ee, kim hani ondan daha iyi bilebilir ki? Öyle bir iddiası da var çünkü. E, bu vücut geliştirme esnasında epey bir hayvansal gıda tüketti, e, reklamlarını yaptı ama ondan sonra e, vegan bazlı, bitki bazlı beslenmeyi de denemiş oldu. Bu et yemenin ne kadar maskülen bir şey olduğundan da bahsediyor. Hani bu da körükleniyor. İşte et yiyen erkektir, bitki yiyen yeterince erkek değildir diye. Oysa bunların hepsi tabii ki de pazarlamadan ibaret. E tabii Arnold Schwarzenegger'den bunları duymak çok güzel geç de olsa. Filmde diğer güç bazı sporcular var, olimpiyatçılar, özel kuvvetlerin takım üyeleri ve hatta doktorlar var. Filmin yeni fragmanına iki kadın sporcu eklemişler. Kadın sporcu eklemeleri ve dengeyi kurmaya çalışmaları da güzel olmuş açıkçası. Film, insanın fiziksel zindeliğini ve beslenme ihtiyaçları hakkındaki gerçeği araştırıyor. Bunları da filtresiz ve hızlı bir ritimle anlatıyor. Bayağı bir araştırmalardan da faydalanmışlar. Dünyanın önde gelen sağlık uzmanları var. Bu uzmanlardan bazıları. Ee, özellikle zararlı fabrika çiftlik ortamında üretilen hayvansal ürünlerin insan sağlığına e, nasıl zararlı olduğunu da e, açıklıyorlar. Ee, hayvansal e, gıda e, endişesi Biraz da şuna benziyor. Hani doktora gidersiniz e, ve doktor illaki MR çekilmenizi, röntgen çekilmenizi ister. Sanki çekilmediğiniz zaman veya belli bir e, tedaviyi almadığınız zaman e, içinizde şüphe kalır. Bu da öyle bir e, şüphe. Yani doktorlar içinize şüphe tohumu da salıyorlar. Oysa herkes hayvansal gıdayla ile beslenmek zorunda değil. Biraz da mizaç herhalde bakıyoruz. İşte hayvansal gıda almayanlar, özellikle bu sporcular, çok yoğun sporcular, spor yapan sporcular, bitkisel besinlerle performanslarını artırabiliyorlar, hayat kaliteleri de artıyor. Yoğun olarak et ve süt ürünleriyle beslenenlerde obezite olabiliyor, diyabet görülüyor, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri de gözlemleniyor. Bitki bazlı ve vegan diyetler ise tersini gösterebiliyor. İşte bu filmi merakla bekliyoruz. Dediğim gibi film 16 Eylül'de yayına girecek, gösterime girecek. Amerika ve e, Avrupa'da e, çoğu ülkede gösterime giriyor. İstanbul için herhangi bir bilgiye rastlamadım ama oralardaysanız Amerika ve Avrupa'da şanslısınız. Bu filmi daha önceden izleyebilirsiniz. E, bir programın daha sonuna geldik. E, Prodüksiyon'da ve editte Açık Radyo ekibine teşekkür ediyorum. Prodüksiyon ekibine bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.